Hider Ceyhan Köksal yöneten Nisan Kumru. Asr saadette önceki bölüm. E ee Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün? Hı hı. Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum. Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım. Ebu Cendel. Senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım üç gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar. Evet Zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu. Çok iyi ettim. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerinden ilki... Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. 111. bölüm Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında 10 yıl boyunca ateşkes olacaktı. Mekke'den gelebilecek tehlikenin önü kesilince Peygamber Efendimiz dünyanın çeşitli yerlerine elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye başladı. İlk elçi Habeşistan Necaşisi'ne giden Amr bin idi. Kralımız birazdan salonu teşrif edecek. Sen de huzuruna çıkmadan evvel yere kadar eğilerek onu selamlayacaksın. Aa işte geliyor. Onu uyardığım halde neden eğilmiyor bu adam? Sen hariç herkes beni selamladı. Seni önümde eğilmekten alıkoyan şey nedir? Söyler misin bana? Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Peygamberimize bile böyle yapmayız hmm. Demek öyle Sizin peygamberiniz kim? Muhammed bin Abdullah Muhammed bin Abdullah mı? Heh, yaklaş yanıma Benimle görüşmek için bekleyenleri diğer salona alın Heh, Demek Arabistan'dan geliyorsun Kutlu beldeden Kutlu insanın yanından ben de halinizi sordurup duruyordum Evet Allah Resulü beni size elçi olarak gönderdi Bana düşen söylemek size düşen dinlemektir Siz bize şefkat ve nezaket gösterdiniz Sizden hangi hayrı umduysak ona kavuştuk Ve sizinle ilgili hiçbir konuda korku ve endişe duymadık Yanınızda kendimizi daima emniyet ve güven içinde hissettik Peygamberimiz İran'a Rum diyarına ve pek çok yere elçiler gönderdi. Oraya giden arkadaşlarım canları konusunda emniyet içinde olmadıkları halde... ...ben güvenle huzurunuza çıktım. Geçmişteki hayır ve iyiliklerinize güvenerek yanınıza geldim. Bu da Allah'ın Resulü'nün size gönderdiği mektup. Buyurun. Gel şöyle yanıma otur. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider... Onun hizmetine girerdin. Allah'a yemin ederim ki o, Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Senin devamlı selamet içinde olmanı diler, Nimetlerinden dolayı Allah'a hamdü sena ederim ki ondan başka ilah yoktur. Melik, kudüs, Selam, Mümin ve Müheymin olan O'dur. Şehadet ederim ki İsa bin Meryem Allah'ın çok temiz, iffetli, dünyadan ele tek çekmiş olan Meryem'e bahşettiği çok şerefli kuludur. Adem'i nasıl annesiz babasız yarattıysa, İsa'yı da öyle kudret eliyle yaratmıştır. Ben seni bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'a iman edip ona ibadet etmeye, bana tabi olmaya ve Allah'tan getirip tebliğ etmiş olduğum şeylere iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Seni ve askerlerini Allah'a ibadet ve taate davet ediyorum. Bu şekilde sana gereken tebligatı yapmış, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak övdü vermiş bulunuyorum. Övdümü kabul ediniz. Doğru yola uyanlara selam olsun. Ver onu bana. Bunu o mu Bu mektup yanımızda bulunduğu sürece bize bereket olacaktır. Muhammed bin Abdullah son peygamberdir. Alemlere rahmet olacak son peygamber. İlk duyduğumdan beri onun peygamber olduğuna inanıyorum. Bundan eminim. Hiçbir şüphem yok. Ama bunu halka açıklarsan bana yardım edecek kimse bulamayacağımdan korkuyorum. Habeşliler buna hazır değil. Peygamberinin benden istediği başka bir şey var mı? Yıllar önce size sığınan Müslümanların Medine'ye geri dönebileceklerini söylememi istedi. Artık güven içinde yaşıyoruz. Onlar da Medine'ye gelmeli. Müsaade ederseniz onlarla görüşeyim. Elbette. Şimdi adamlarım seni onların yanına götürür. Ama bilin ki Habeş diyarı sizin vatanınız sayılır. İstediğiniz zaman gelip istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Müslümanlar bize zor zamanlarımızda verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutmayacaktır. Adınız bundan sonra hep hayırla iade edilecek. Allah sizi cennetiyle mükafatlandırsın. Hepimizi bu dünyada karşılaşamadık ama ahirette beraber oluruz umarım. Selamlarımı ilet. Mektup yazdıracağım. Hazırlanın. Emredin kralım. Yazmaya hazırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Asham'a tarafından yazılmış bir mektuptur. Şöyle yaz. Ey Allah'ın peygamberi. Allah'ın selam ve selameti, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Ham dederim o Allah'a ki ondan başka mabut yoktur. Ancak O vardır. Beni hidayete erdiren de O'dur. İçinde İsa'yı andığın mektubun bana erişti. Allah'a yemin ederim ki İsa da kendi hakkında senin söylediklerinden farklı bir şey söylememiştir. Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan, ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim. Kendimden başkasına söz geçirememekte, güç yetirememekteyim. Eğer benim yanına gelmemi istersen onu da yaparım ey Allah'ın Resulü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Yazdım efendim. Güzel. Bununla beraber kıymetli bir hediye sandığı hazırlayın. Kızıl develere yükleyin. Amra şehir dışına çıkana kadar da eşlik edin. Emredersiniz. Habeşistan'a mülteci olarak gidenler arasında... Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer de vardı. Neredeyse on yıl olmuştu. Hepsi vatan hasretiyle yanıyor ama yurtlarına dönemiyorlardı. Nihayet Amr bin Ümeyye gelip kendilerine mutlu haberi vermişti. Esma! Esma duydun mu? Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş. Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed! Duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz. Hep bahsettiğiniz yere Kabe'ye mi gidiyoruz anne? Oraya yakın bir yer oldum. Peygamberimizin yanına. Yaşasın! Onu çok merak ediyordum. Babam onu anlatırken hep ağlıyordu. Artık kavuşacaklar değil mi anne? Evet yavrum. Hasret bitiyor. Ne zaman yola çıkacağız? Diğer arkadaşlara da haber vereyim. Birkaç gün içinde yola çıkmış oluruz. Nasıl gideceğiz peki? Amr'ın söylediğine göre Necaşi bize bir gemi hazırlatmış. Kızıldeniz'i gemiyle geçtikten sonra işimiz kolay. Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç dönemeyeceğimizi sanıyordum. Ben de bu kadar kısa sürede bir haber alacağımızı ummuyordum. Ne oldu da peygamberimiz bizi çağırdı acaba? Kureyş Müslümanlara göz açtırmıyordu. Amr Müslümanların müşriklerle bir barış anlaşması yaptıklarını söyledi. Buna göre on yıl boyunca Mekke herhangi bir saldırıda bulunmayacakmış. Umarım sözlerinde dururlar. Ben gidip Ümmü Habibe'ye haber vereyim Bir an önce hazırlıklara başlayalım Tamam tamam sen hanımlarla görüş Ben de Amr'la son istişareleri yapayım Medine'de durum nasıl Nasıl bir rota çizmemiz lazım onu öğreneyim Peki sana kolay gelsin Sana da Bizimkilere haber verdim Hazırlanmaya başladılar sen dinlenebildin mi biraz? Çok iyiyim ben, sağ ol. Peki, sevindim. Amr, Medine ile ilgili, Müslümanlarla ilgili merak ettiğim o kadar çok şey var ki. <gülüyor> ne kadar zamandır gurbettesin tabii. Deleri merak ediyorsan sonra bildiklerimi anlatayım. Allah senden razı olsun. Peygamberimizin durumu nasıl? Yeni yurduna alışabildi mi? Sıhhati yerinde mi? Hamd olsun, çok iyi. Eski adı Yesrib'ti biliyorsun yaşadığımız şehrin. Şimdi Medine diye biliniyor. Peygamber şehri diye söylemiyoruz da Medine diyoruz. İsmi gibi güzel bir yer. Sakin, yumuşak. İnsanları muhabbet içinde kardeşçe yaşıyor. Kimse birbirini incitmiyor. Herkes peygamberimizden daha fazla istifade edebilme derdinde. Güzel bir mescidimiz var. Beş vakit namaz için orada toplanıyoruz. Peygamberimizin evi de bu mescide bitişik. Gelince göreceksin. Ferah ve sikiyonet dolu bir orta. Hayırlısıyla bir ulaşsak. Çok özledim Resulullah'ı. Peygamberimiz de seni çok özlemiş, sık sık senden bahsediyor. Kardeşin Ali ile seni andıklarını duydum kaç kere. Sağ olsun. Biz onunla aynı evde büyüdük biliyor musun? Benim abimdir. Hatta abimden babamdan ötedir benim için. Evet evet duydum. Peygamberimiz küçükken yetim kaldığında senin baban onu koruyup kollamış, büyütmüş. Ebu Talib'i hep hayırla yad ediyor. Öyleydi. Öyleydi. Allah bizi hem bu dünyada hem de cennette bir arada tutsun. Sahi, sen ne zaman Müslüman oldun? Mekkeli değilsin. Önceden tanışmıyoruz. Benim kabilem Bedir'de yaşar. İslamiyetle tanışmam Uhud Savaşı'nın hemen ardından oldu. Mekke müşrikleriyle iki büyük savaş yapıldığını duymuştum. Uhud Savaşı da bunlardan biri sanırım. Evet, ilki Bedir'deydi. Onda Müslümanlar ciddi bir zafer kazandılar. İkincisi ise Uhud. Peygamberimizin arkadaşlarından 70 küsur kişi şehit oldu bu savaşta. Hatta... Amcanız Hamza'da Hamza Evet Hamza şehit mi oldu? Allah makamını âli eylesin Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür Amcam Çok cesur ve akıllı bir adamdı Allah şehadetini mübarek eylesin Amin, Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik Gurbetin en kötü tarafı bu biliyor musun? Sevdiklerinin cenazesini bile göremiyorsun Allah sabır versin sizi ah, cennetinde kavuştursun. Demek amcam Hamza şehit oldu. Resulullah'a ne kadar destek oluyordu halbuki. Sana birini daha soracağım. Tanışma fırsatın oldu mu merak ediyorum. Bizimle buraya hicret etmiş, sonra geri dönmüştü. Musab bin Umeyr. Onunla görüşmedim ama hakkında çok şey biliyorum. Gel, istersen şurada oturalım da anlatayım. Ne dersin? Olur tabii. Kusura bakma, ben seni ayakta tuttum. Hadi gel, içeri geçelim.